Vitir namazının mezheplere göre hükmünü anlatır mısınız? Vitrin kazası var mıdır demişler. Sizlere bir soruyu, ilk soruyu bu şekilde sormuş olalım. Vitir namazı Hanefi mezhebine göre vacip. Hı hı. Şimdi vaktinde kılınamadığı takdirde yastı namazını nasıl kaza ediyorsak onu da yastı namazını kaza ederken peşinden vitri de kaza ederiz. Hı hı kaza edilmesi, nasıl kılınması vacip ise, kaza edilmesi de vaciptir. Evet. Yani kılınmadığı takdirde nasıl kişi günahkar oluyorsa, aynı şekilde kaza edilmezse, kılınmamışsa, kaza edilmezse yine vacip terk edilmiş olur, günaha girilir. Şafii mezhebine göre ise sünnettir yitir namazı. Ee, tabii kılınmaması düşünülemez de hı hı. şayet kılınmazsa e, yani farzı terk etmek gibi günaha girmek söz konusu değildir ama elbette ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vitir namazı kılmayı tavsiye etmiştir. El vitiru hakkun femen lem yutir feleysem minna. Yani vitir namazı haktır kılınması gerekir kılmayan bizden değildir demiş. E şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden değildir e, dediği kimse olmak ister miyiz? Kim ister? Elbette ki mümkün değil. Onun için bitir namazını her halükarda kılmalıyız. Ama şafii mezhebine göre kılınmazsa farzı terk etmiş gibi e, günaha girmek söz konusu değildir. Her ne kadar sünneti terk etmek bir Müslüman için düşünülemez ise de Farzı terk etmek kadar balı yoktur. Ha, kaza edilmesine gelince şafii mezhebine göre de kaza edilmesi gerekir mi? Şimdi nasıl ki sünnet namazları kılmadığımız takdirde şafii mezhebine göre sünnet namazları da kaza etmemiz sünnettir. Yani kılınması vaktinde sünnet değil mi sünnet namazları? Tabii. Aynı şekilde o sünnet namazları vaktinde kılınamazsa daha sonra kaza edilirse bir sünnet sevabı elde edilmiş olur. Aynı şekilde vitir de diğer sünnetlerin arasında kuvvetli bir sünnettir Şafii'ye göre. Onun da kaza edilmesi sünnettir. Evet. Ama kaza etmedi ne yapalım? Ama Yani cehennem azabıyla tehdit o mezhebin görüşüne göre söz konusu değildir. Ama dediğim gibi madem ki Efendimiz Vitri terk eden bizden değildir demiş. O hadisi çok önemli bir tehdit olarak algılamak lazım. Ona göre vitri terk etmemek gerekiyor. Pekala efendim. Teşekkür ederiz.